Burcu Bütter'le Spor Gündemi Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Merhaba, günaydın herkese. Evet bu hafta ana konumuz tabi amirliği kadın voleybol takımının Avrupa şampiyonu olması. Evet. Ee, bütün programı da ona ayırmamız çok yerinde olabilir. Biraz önce sizin öneyle de bir miktar spor yönünü değil de onun yarattığı linç kampanyalarından filan da az azıcık bahsederek onları eleştirerek başlamıştık konuşmaya. Şimdi bütün boyutlarıyla ele alalım. Evet, vallahi ben çok heyecanlıyım <gülüyor> bir haftadır <gülüyor> sesimden anlayacağınızlara ee, en heyecanlı olduğum bölüm bu olabilir. Ee, başlayalım isterseniz. Hem yani şöyle bir akış hazırladım aslında ben bu şampiyonun neden önemliydi. İşte Avrupa şampiyonu olmak ne demek? İşte bazı oyuncuların etkisi daha öne çıktı. Bütün takım tabii ki de e, çok önemli. Bir faktör de bu Avrupa şampiyonluğunda ama bazı isimleri özellikle konuşmanın önemli olduğunu e, düşünüyorum. Karşı Sırbistan'la ilgili bazı detaylar verilecek ve tabii ki antrenör hikayesi de var bu e, maçta. Onları da anlatıp daha sonra e, biraz da Tarkan'ın etkisinden bahsedip e, önümüzdeki süreçte neler olacak diye e, konuşmaya başlayacağız. Ee, başlıyorum. A, milli Kadın Voleybol takımı 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Silvistan'ı 3-2 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonu oldu. Ee, Türkiye e, Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Geçtiğimiz aylarda da şey, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen e, Milletler Ligi'nde Çin'i yenerek altın madalya kazanmıştı takım. E, bu yüzden e, bu iki da ve aralarında çok fazla bir zaman olmayan iki e, turnuvayı da kazanmış olmak gerçekten çok önemli. Avrupa Şampiyonası voleybolda eee Olimpiyatlardan sonra en zor turnuva olarak kabul ediliyor. E, dünya sıralamasında üst sıralar değer alan pek çok Avrupa takımıyla karşılaşıyor Türkiye. E, bu kupa Polonya, İtalya, Sırbistan'ı yendik bu turnuvada ve bu Üç takımı da Dünya sıralamasında üst sıralarda olan takımlar. Avrupa Şampiyonluğu'yla e, bu süreç tabii ki de şekillendi. E, Kadın Volevov takımı da çok önemli bir zafere imza attı aslında. E, bir de önemli konu da biz final maçında... E, Foveri olarak e, gittik bu turnuvaya. Finali için Foveri olarak gittik ve Foveri olarak gösterildik. E, İtalya maçı da çok kritikti, Polonya maçı da çok kritikti. E, ve Sırbistan bizim açıkçası, İtalya ve Sırbistan hem mental olarak böyle bir engel olarak e, duruyordu karşımızda. E, Foveri olarak gösterildiğimiz bir turnuvada da beklentileri karşılamış olduk. Bunların hepsi çok önemli detaylar aslında. E, isterseniz <gülüyor> Ee, birazcık final maçına bakalım. Oyuncuları üzerinden evet, konuşalım bunları. Ee, Ebrar Vargas ve Gizem etkisi e, diye böyle bir ufak bir başlık açmak isterim. Gizem'den bahsetmek gerekiyor burada. Gizem Örge takımın e, libero pozisyonunda. Ve ge takıma gelişi aslında takımı çok eskiledi. Teknik direktör, e, antrenör değişikliğiyle Gizem Örge uzun ee, uzun süredir takımda yer almıyordu ama bu antrenör değişikliğiyle takımda yer almaya başladı. Ve takımın liberoları e, gerçekten çok iyi. Türkiye'nin liberoları çok iyi olduğunu düşünüyorum ben. Hangisi oyuna girerse Elif de Simge de e, kritik roller alıyor. Elif İtalya maçında çok kritik bir rol oynamıştı. E, Sırbistan maçında da üç önemli rally oldu. Ve bu rallyleri gerçekten libero pozisyonunda olan... Gizem oradaki kurtarış kurtarışlarıyla çok etkili bir oyun ortaya çıkarttı. Evet. Tam bu noktada <gülüyor> ben de seyrettiğim bölümlerden biriydi. Tamamını seyredemesem bile. Libero'nun ne, ne demek olduğunu bir numarayla farklı formayla oynuyorlar yanılmıyorsam değil mi? <gülüyor> Ve e, özellikle de sahanın her tarafında ola, olabilir ve çok tayin edeceği özellikle Rally diye adlandırdığın uzayan böyle karşılıklı bir e, maçlarla bir türlü topun sonuç alınamadığı durumlarda En büyük kurtarışları da çeşitli yer, yerlerinden sahanın yapabilecek kişilere Libero deniyor Bir bundan bahsedeyim benim de dikkatimi çekti yani final maçında Gizeminin çok önemli bir rolü olduğunu, naçizane ya da acizane düşündüm. Evet evet. Yani öne çıktı hem öne çıkmasında gizeminde e, ya da oyuna giren her e, libero'nun da etkisini e, bize bu aslında libero pozisyonunu konuşturuyor. Çünkü oyun kalitesini e, daha arttırıyor liberonun nasıl oynadığı. Dediğiniz gibi bir rally e, oyunda bir rally döndüğünde Büyük oranda libero'nun etkisiyle orallilerin kalitesi, uzayışı e, ortaya çıkıyor ve e, kaliteli bir voleybol takımında şey e, kilit rolü e, o sahada takımı ortaya koyan başarılı ve kaliteli pozisyonlarda gerekli e, şeyleri manevraları alabilen Oyuncu Gizem de bunu çok iyi yapıyor. Elif de keza az önce söyledim. İtalya maçında çok önemli e, kurtarışlar ve hamleler yapmıştı. E, Simge de bu turnuvalara gelene kadar gerçekten birçok maçta e, önemli şey, kurtarışlarda bulunmuştu. Ve e, bence 3 Libero da bu anlamda hem bu turnuvayı hem de e, son final maçını ya da bu turnuvadaki son iki maçı e, çok iyi çevirdiler diye düşünüyorum. E, o yüzden ayrı bir parantez açmak gerekiyordu buraya. Daha sonra istiyorsanız Evran'ın etkisine e, geçelim. Evran da e, önemliydi bu maçta çünkü yani pek çok faktörde konuşuyoruz aslında. E, şey takım için, Türkiye için hem oyuncu olarak hem sporcu olarak önemli bir isim hem de e, temsil ettiği e, kimlik üzerinden çok konuşuluyor Ebrar. Ama Ebrar ve Vargas'ın birlikte oynaması takımın hem savunma hem hücum etkisini çok arttırdı. Melisa e, Vargas'ı da e, birazdan konuşacağız. Ama ikisinin birlikte e, pozisyonları değişerek bu sene Santralya'nın gelmesiyle e, bu pozisyon değişiklikleri oldu ve e, nasıl desem Ebrar bu pozisyon değişikliğini hemen kabul edip adapte oldu ve Vargas'la arasında çok önemli, çok değerli bir şey hem bağ hem de oyuna yansıtları bir güç ortaya çıktı. belki bu yer değişikliğinin ne anlama geldiğini de azıcık yaz söyler misin din bilmeyen din dinleyicilere? Yani pozisyonlarında bir değişiklik mi oldu Ebrar'ın özellikle? Ebrar e, pasör Çapraz'ıydı e, Vargas takıma gelmeden önce e, Vargas dahil edilince Santarélli ile beraber e, simateur pozisyonuna geçti ve e, aslında biraz böyle nasıl desem e, sorun edilebilecek bir şey olabilirdi çünkü yıllardır o pozisyonda oynuyor ve birisi geldiğinde böyle bir şey bir gerginlik ortam oluşturabilirdi bu ama hiç öyle olmadı. E, bir yandan da şöyle bir şey Evrar kendi açıklamalarında da söylüyor. Kimse hani e, bir, sadece bir günde böyle bir pozisyon değişikliğine adapte olamaz. Çok fazla çalıştı Evrar. E, başka liglerde de e, tecrübesi olduğu için bence takım arkadaşlığını Vargas'ın e, gelişiyle e, bunu çok iyi adapte etti oyununa. E, çünkü yıllardır ya da kariyeriniz boyunca şey yapıyorsunuz bir pozisyonda oluşuyorsunuz, adapte olmuşsunuz ve e, bir anda değişikliği gibi. ama voleybol veyahut da diğer başka sporlarda da böyle değişiklikler olabilir. Evrar buna çok hazırmış ve zaten şeye de demiş e, Santelli'ye de demiş ben hazırım ve bu şeyi kabul ediyorum. Hemen e, çalışmalara başlayabiliriz deyip e, smaçör pozisyonuna da hemen adapte olmuş e, deyip Vargas'ın etkisine geçelim istiyorsanız. Evet Vargas Kübalı değil mi? Küba kökenli. Evet Vargas kü evet, Küba, Küba kökenli. Ee, orada da ilginç bir hikaye var ama ee, şey web sitesinde ya yayınlanacak yazımızda orada okuyabilirsiniz Vargas'la ilgili daha detaylı bilgileri. Vargas aynı zamanda en değerli oyuncu seçildi bu turnuvada ve 41 sayı attı. E, herkesi şaşırtan bir e, şey oldu bu. O şey oldu. Oran oldu. ve. Vargas'la beraber orta oyuncular Zehra ve Eda'nın da katkısı çok büyüktü. Vargas bütün takımı e, oyuna katmaya e, ve e, nasıl derler rolünü hakkıyla vermeye çok e, zorladı değil de şey e, teşvik etti. Çünkü çekişmeli giden bir maçtı ve Sırbistan gerçekten bizim en büyük rakiplerimizden birisi. E, Vargas hiçbir zaman mental olarak düşmedi maçta. Her Bu maçı çok istiyordu. Ve hep daha daha güçlenerek, daha e, hırslanarak vurdu topa. E, bütün oyuncuları da bu e, oyunun içine katarak yaptı bunu. E, o yüzden Vargas'ın da etkisi çok büyüktü bu şampiyonlukta. Karşı tarafta çünkü Boşkoviç gibi bir oyuncu var. Boşkoviç de çok mücadele etti servislerin için. Ama Vargas e, onu etkisiz hale getirdiği anlar oldu. Çünkü Boşkoviç ve Vargas arasında sürekli bir kıyaslama olur. Ee, bu maçla birlikte aralarındaki o kıyaslamanın e, nelere tekabül ettiği, İkisinde çok önemli ve çok başarılı sporcular oldu, öne çıktı. Ee, Sırbistan dediğim gibi önemli bir engeldi ve burada e, bu maçta biraz da antrenörlerin hikayesi vardı Guedetti biliyorsunuz Türkiye'nin eski antrenörü e, Santreli'de Sırbistan'ın öyleydi ikisi arasında bir e, hikaye var Guedetti Sırbistan antrenörü oldu e, Santreli'de Türkiye'ye geldi e, rakip takımları tanımaları çok önemli bir detaydı burada İkisi de rakip takımı tanıyor Guedetti de son zamanlarda son bir yılda Türkiye ile biraz böyle e, Türkiye takımıyla biraz e, arası Bozuktu, e, çok fazla yansıyordu bu basına, basında çok konuşulan bir şeydi bu. E, ama kudettinin Türkiye'de voleybolun belli bir seviyeye gelmesinde büyük katkısı var. Bunu kimsenin görmezden geleceğini zannetmiyorum. E, bu katkıda e, Türkiye'deki voleybolu geliştirdiği bir potansiyel vardı zaten Gu vardı zaten. Kudetti e, gelmeden önce de o potansiyel vardı. İşte e, Neslihan Demir dönemleri. E, o potansiyeli hep böyle nasıl kullanılacağına dair kafalar bir karışıklık yapıyordu. Kulüpler, yatırımlar yapmaya çalışıyordu. Ama Guilet ile beraber o potansiyel ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bize yeni bir sistem getirmeye başladı. Potansiyeli kullanan ise o sporcular oldu. Ve o potansiyeli kullanmanın bir rahatlığı ve şey gelir ya, yani insanın hayatında da olur potansiyelinizi kullanmaya başladığınızda daha bir rahat ve cesaretli olursunuz. Ee, Guidekti'den önce o potansiyeli kullanamama hali belki de biraz şey yapıyordu. Mental olarak çok etkiliyordu o zamanki voleybol e, takımını, o zamanki voleybol kültürünü. Ama burada yeni medya etkisi de var tabii. Artık ıı, çok ciddi bir voleybol medyası var. Bu Twitter üzerinden dönse de yeni medyadaki... E, Araçlarla dönse de geleneksel medyada hiçbir zaman böyle olmadı. Hani sadece konuşulup geçen bir şeydi. Ama artık dijital ile beraber voleybolda çok ciddi bir medya kitlesi de olmaya başladı. Ve voleybol artık çok ince detaylarla konuşulan bir spor haline geldi Türkiye'de. E, bence bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. E, hem milli takım üzerinde hem de kulüpler üzerinde büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ben. E, ve kıyaslaması da Guidetti tarafında hep böyle bir negatif olsa da bu, bunca zamanki emekleri bence çok fazla göz ardı edilmemeli. Potansiyelin yani az önce bahsettiğim potansiyelin ortaya çık, e, çıkmasının ve bunun kullanılmaya başlaması da Santarelli ile doğru zamanda doğru yerde bulunmasıyla onun başarısıyla oldu aslında. Oyuncuların e, hepsi en fazla katkı verebilecekleri şekilde sahada yer alabilmelerini sağladı Santayelli. Guitet de orada biraz daha seçiciydi diyelim. Ee, o yüzden takım arasında ya da takımda sporcuların arasında takım ve onun arasında sorunlar çıkabiliyordu. Ama e, hem milli takım özelinde hem de Türkiye'deki voleybol üzerinde bence yani dinlediğim diğer e, konuşmalarda da voleybol konusunda e, basında çıkan e, öngörülerde de yeni bir dönem açıldı söyleniyor voleybol için. E, her dönemin farklı bir misyonu vardı. Bu dönemin de misyonu aslında işte bu oyuna katkı vermeyi, her oyuncunun e, kullanılması, oyuncuların öne çıkması artık. Çünkü rol model oluşuyor. E, Eda Erdem gibi bir kaptan var. E, ne bileyim işte Libero mesela orada da bir rol model çıkacak gibi Gizem Örgeli e, bir <gülüyor> Ee, rol model neden olmasın. Önceden Meryem Boz gibi bir rol model vardı mesela. Ee, buralarda o e, hem de artık final kazanmış, Avrupa şampiyonu şu an dünya bir numarası olan e, bir takımın rol model çıkarması e, çok önemli. Şimdi aslında şunu da belirtmek gerekiyor. Hmm, jenerasyon farkı öne çıkıyor. 20 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Tabii daha öncesi de var ama e, daha yakın tarihte 20 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu jenerasyon farkının da işte hep birbirine aktarılan kültürle alakası var. 2000'li yılların başında Neslihan'dı, Neslihan'dı vardı, Naz vardı ve diğer oyuncularla birlikte oluşan bir kültürün artık nasıl kullanılacağını da öğrenmeye başladı takım. E, bu jenerasyonun ve ondan sonra gelenlerin de bu istikrarı korumak için bir düzen oluşturacağını düşünüyorum ben. Çünkü yeni nesil takım çok genç. Şu anki takım çok genç isimlerden oluşuyor. Hepsi 24-25 yaşlarında yeni bir jenerasyon. İşte EZ jenerasyonu dediğimiz artık sadece spor yapmaya odaklanmış değil ama bu işi de çok iyi yapıp başka dinamiklerle de beslenen bir nesil var karşımızda. Değişim, dönüşüm, başarıların gelmesi aslında o başarıyı sahiplenmekle ve deneyimlerle mümkün oluyor. Ve bu deneyimler kazanarak daha çok cesarete yol açıyor. Peki bu süreçlerde... Burcu bir araya girmeme izin verirsen bu başarıyı sahiplenme meselesi deyince de yani kaptanın e, Eda Erdem'in evet. seyir zevki yüksek ve tempolu bir maçı geride bıraktıklarını belirttikten sonra işte Cumhuriyet'in 100. yılında Milletler Ligi'nden sonra Avrupa Şampiyonluğunu da ülkemize getiren takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Herkesin eline sağlık diye gayet bengeli bir açıklaması da var. Fakat... Evet. E, bu normalde biraz önce sizin öneyle de konuşuyorduk seyare programında e, bir galibiyet olmasaydı çok büyük bir bambaşka bir yöne sürüklenebilirdi diye konuştuk üzerinde sizinle. Ve bir çeşit zaten başlamış olan linç ve baskılara son derece ağır bir etki daha katılacaktı. Bu konuda da biraz konuşmalıyız değil mi? Yani sadece bir spor galibiyetinden bahsetmediğimizi senin Tabii topluma ki. karşı çok daha fazla alt metin içeren mesajlar olduğunu da söylediğin yazında da Hı -hı. görüyorum bana, yollad bize yolladığında biraz bunu da konuşalım değil mi? Evet. Yani şimdi oralara konuşurken benim biraz e, hem üzülüyorum hem de biraz sinirim bozuluyor aslında. Çünkü burada ım, bir şöyle bir şey aslında öncelikle şunu belirtmek gerekiyor e, Türkiye' yani şu anki takım Bence e, bu olumsuz şeyler şeyleri kendi motivasyonuna e, pozitif olarak çevirebilen bir takım e, Ebrar ne kadar bilinçiyese e, de Hande de şu anda tehdit edildiği bir dava dün gün ee, maalesef oradaki sanığı da serbest bırakma gibi bir gaflette bulunuldu ama gerçekten büyük bir kamuoyu oluştu. Dün ben bu olayla birlikte tekrar anladım. Burada bir kaybediş olsaydı bence e, voleybol açısından bu takım özelinde çok ciddi bir e, kamuoyu oluştuğunu düşünüyorum. Medya anlamında da e, normal işte halkın da bu e, tarafı daha sahiplendiği, sahipleninin daha çok olduğu bir taraf olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten böyle olması gerekiyor. Biz e, ülke olarak gerçekten zor dönemlerden geçiyoruz ve bunun sahiplenildiği... Herkes konuşurken diyor ki en son ne zaman biz e, böyle bir pozitif bir şeyde bir araya geldik ve sevindik? E, çok bunlardan mahrum kaldık. E, Evrar özelinde burada hem ciddi bir temsil var. E, ben e, hem bunun önemli olduğunu düşünüyorum bir şeylerin konuşulması adına Evrar'ın lezbiyen kimliğiyle işte e, bunu aktivist olarak savunmuyor ama varoluşıyla e, ortaya koyuşuyla ve her maçtan sonra ona gelen niçterle e, sadece maçta ya ermekle kalmıyor bakın ben buradayım diyor yani bazı yorumlarda şey olabiliyor e, işte sosyal medyada kullanmamalı sporcular e, bu insanlarla muhatap olmamalı hayır bilekiz bu insanların cevap verebileceği sadece e, Onlara gelip e, Twitter'da işte ya da e, başka yerlerde e, istediğinizi söyleyemeyeceğinizin, bu ülkede bir hukuk sistemi olduğunu, insanları kafanıza göre linçleyip tehdit edemeyeceğinizi anlamaları lazım. O yüzden göz önünde olması lazım bunların. Sporcuların sosyal medyasını kullanmaması bir çözüm değil. Bu insanların hukuk önünde cezalandırılması bir önlemdir. Siz şu anda e, Türkiye'yi ya da sporu Kadın kimliğini, lezbiyen kimliğini temsil eden, dünyada bir numara olmuş bir sporcuyu e, linçlediğinizde evrar linçleniyor, handi tehdit ediliyor. E, bunlarla karşılaştığınız ciddi önemler almanız lazım. Ve bütün kamuoyunun bunun için çalışması, bütün spor medyasının bunu gündeme getirip konuşması lazım ki insanların kolay kolay bunları yapamaması gereksin. Yani çok e, sinirlere mukayete olmaya çalışıyorum bu konuda. Ama bence ciddi bir sorun. O yüzden spor basınına da çok önemli bir rol düşüyor burada. Yani Hande Baladını e, biz e, gerçekten e, bir, bir, bir skandalla karşı karşıyayız. Yani biz Hande göz önünde olan bir insan ve bu e, tehditleri, o kişinin e, söylediği tehditler her gün önümüze düşüyordu. Bu Nedir bu tehditler? Tanırdı. Ben e, belki bilmeyen dinleyicilere de bir cümleyle açıklayabilir misin? Yani çok kötü söylemler vardı ama Hande'nin yüzüne asit atacağını, onun bulunduğu arabayı tarayacağını, e, onu bir şekilde bulup e, bir şeyler ödeteceğini düşünen e, bir, ki, bir kişi var. İsmini tam olarak hatırlayamıyorum ama hemen... Önemli değil e, zaten ismi ama hı. neden dolayı bu... bu kendi olayı... e, bir şey böyle Handibal adına kafayı takmış birisi e, psikopatolojik ve, bir durum yani evet evet yani böyle ilginç bir durumla karşı karşıyız ve e, bu dün dün serbest bırakıldı bu kişi İlk Mustafa Neşeli edildi. ismi de bu bu Heh, arada evet, yani Mustafa bir fail Neşe. olduğu için genelde e, isim verilmesi e, önemli Evet, evet. E, ve ciddi tehditler alıyordu. hani Hem kendi özel e, mesaj, e, sosyal medya mesaj e, yoluyla hem de bu insanın mesajı ortaya çıktı. Biz gördük bunları yani. E, böyle sizin milli sporcunuza, Türkiye'nin milli sporcusuna bu şekilde her kime olursa olsun böyle bir tehlike karşısında e, tehlikeli bulan kişiye lehinde karar alınmalı. E, sanırım Hande Balazı'nı da koruma kararı aldıracak avukatı bir açıklama yaptı ama hukuki yönden gerçekten e, birazcık zayıf bir e, karar olduğunu düşünüyorum. Umarım Hande de, Ebrar da bu süreçleri e, gerçekten istedikleri gibi mental sağlıklarını koruyabildikleri bir süreç olarak değerlendirirler çünkü her şeyden önce şu şimdi takım Japonya'ya gidecek olimpiyat elinmeleri için. Çok sıkı bir takvimde çalışıyorlar ve bu sporcular yakından takip ediliyor medya tarafından da. Ee, nerede oldukları, ne zaman, hangi tarihlerde nerede bulunacakları çok belli. Zaten böyle bir önlem hani Hande'nin nerede olduğu belli olmasın. Ebrar'ı da çok fazla göstermeyelim gibi bir önlem de e, şey yani abes. Siz evet. hukuk gibi önlem almalısınız. Peki yeah. süreyi de bitirmek üzereyken şeyi yani söylemek istiyorum bir ekleme yapmak yani sen sporda rol modelleri çıkarmak osporun takip edilmesi için en önemli etkenlerden biri deyip Eda Erdem'in kaptanlık anlayışının Ebrar ve Vargas'ın kimlik temsiliyetlerinin ki çok önemli görünüyor. İlkin ve Elif'in mizahlı best friends olarak takılması. Ve evet. çok çalışmanın ve teknik ekibin etkisi dışında böyle bir etki de var diyorsun. Evet, e, bitirirken evet. bir de Tarkan'ın etkisinden bahsedip istersen Tarkan'ın <gülüyor> şarkısıyla da sona erdirebiliriz diye düşündük programı. Evet yani şöyle bu e, rol modeller hepsi çok önemli. Öyle, özellikle genç jenerasyon küçük çocuklar için çok önemli. İlkin ve Elif ilk burada çok güzel bir temsiller. Ee, Tarkan'ın etkisi de şöyle. Tarkan bir şarkı yaptı takım için. Ee, daha önce 2002 Dünya Kupası için futbol milli takımına yapmıştı ve hala söylediğimiz bir şarkı. Ama Tarkan'ın şarkısı bu sefer pek tutmadı. İşte Öp şarkısını uyarladı. Ee, hep birlikte milli takım e, piyasaya sürüldü. Ama yani şampiyonluk getirdi diyebiliriz. Tarkan'ın muhakkak bir etkisi vardır ama ağzını çok pelesenik olmadı bu şarkı. Böyle hem bir buruklukla izliyorum. E, çünkü bence e, Tarkan'ın Etkisi bütün hani spor ve müzik düşündüğümüzde böyle bir sahiplenmeyi kolaylaştıran bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Tarkan da çünkü e, mega star ve e, şey yapıldığında ve Tarkan kötü bir iş yaptığında bile çok zor kab kabullendiğimiz bir konumda. E, o evet. benim için bambaşka bir boyutta zaten. E, umarım bir sonraki adım Tarkan'ın takımla beraber İstanbul'da konser vermesi olur diyebilirim. Diyorum. Ve bu etkin daha fazla dinleyelim bu şarkıyı. Ricam bu. Bu şarkıda bence güzel bir uyarlama. Ee, Milli takımın bir şarkısı olsun. Yıllar sonra dinleyebileceğimiz bir şarkısı olsun. Bu şarkı biraz daha alışmaya çalışalım. Ee, çünkü Erik e, şey türküsü öne çıktı bu turnuvalarda beraber. <gülüyor> Böyle ilginç bir atmosfer oldu. Hepsi çok güzel ama. E, Tarkan'la şöyle bir takımın sahnede olduğu bir atmosfer ne kadar güzel olur düşünsenize. Ee evet, şimdi... bitireyim. Daha aslında çok konuşacağım şey vardı İlk, Ben minik bir sadece soru söyleyeyim. Denk gelmediğim için sen daha yakından takip ediyorsun. Kutlamaların Türkiye'de yapılan kutlamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da hükümet yetkililerinden pek katılan olmadı galiba değil mi? Yok ben de görmedim. Cumhurbaşkanı ha. sadece tebrik etti takımı. Eda Erdem'e telefon yaparak, edip. evet. <gülüyor> evet bir de bir açıklama yaptı. O açıklamada farklı yönleriyle yanlış anlaşılan bir açıklama oldu. Ama e, biz şu anda gerçekten e, İlkin Aydın'ın şeyi var. <gülüyor> i̇şte, Şampiyonluk kutlarken e, bir muhabir kendisini çekiyor. Diyor ki ben hep siyasi şeyler söylüyorum ama diyor. Evet, TRT Böyle. muhabirine <gülüyor> diyor onu. Tabii. Evet. evet. Çok, o, o da ikonik bir karakter de. oldu. Çok evet, ilginç evet. bir olay. Evet. Onunla da kapatmak ilginç olabilir doğrusu. Ben hep siyasi <gülüyor> şeyler söylerim diye uyarıyor. Değil mi? Takım <gülüyor> Canlı evet. Yani Canlı şu yayında. an takım Siyasetten bağımsız düşünülemez. Keşke öyle bir spor ortamında olsak, keşke öyle bir ülkede yaşasak ama gerçekten siyasetten bağımsız düşünemiyoruz bu takımı. Hepsi ayrı ayrı temsillere sahip. Elkin da böyle bir açıklaması oldu. Şimdi olimpiyat elemeleri var önümüzde. 8 Eylül Cuma günü e, olimpiyat elemeleri de Japonya'da e, gerçekleşecek. E, takım ilk maçı, takımın Türkiye'nin ilk maçı Porto Rico ile olacak 16 Eylül'de sabah 7'de. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.